Gelin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Tokat'ın Zile ilçesinde 7 ay önce bulunan ağaç fosillerinin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. İstanbul'da incelenip tekrar Tokat'a gönderilen ve sergilenmeye başlanacak fosillerle ilişkin Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Doktor Bedrettin Selvi Türkiye'deki 41,5 milyon yıl öncesine ait bu tür bir fosile şu ana kadar rastlanmamıştı. Türkiye'de tropikal iklim kuşağına ait bitki fosiline Tokat Zile'de rastlanması literatürde ilk kayıt olarak düşmüştür. Bu açıdan da çok önemli dedi. Zile ilçesindeki bir arazide 7 ay önce bulunan ağaç fosilleri inceleme için Zile Belediyesi'ne teslim edilmişti. Buradan da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisi Orman Botaniği Anabilim Dalı bölümüne gönderildi. İncelenen fosillerin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu burada tespit edildi. Fosillerin ayrıca tropikal iklim kuşağına ait Defnegiller familyasından olduğu da belirlendi. İnceleme sonrası yeniden ilçeye gönderilen fosiller Zile Belediyesi Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Yakında sergilenmeye başlanacak. Avrupa Birliği'nin Avrupa'daki orman yangınlarıyla ilgili kamuoyu ile paylaştığı son rapor, Türkiye'de 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangının yol açtığı felaketi gözler önüne serdi. Raporda Türkiye'de 2011-20 yılları arasında 10 yılın ortalaması alındığında, Yılda 9 bin hektar ormanın yandığı, 2021'de ise bu miktarın 139 bin hektara yükseldiği görülüyor. 2021 yılı Temmuz ay sonlarında ilk Antalya Manavgat ilçesine başlayan ve ardından birçok bölgeye yayılan orman yangınları uzun bir süre söndürülememişti. Yangınlarla mücadele söndürme uçaklarının da yetersiz kaldığı eleştirileri yoğun bir şekilde yapılmıştı. Avrupa Birliği'nin ortak araştırma merkezi 34 Avrupa ülkesinden aldığı verilerle orman yangınlarına ilişkin 2021 raporunu bugün yayınladı. Raporun 11. sayfasındaki grafiğe göre Türkiye'de 2011-2020 yılları arasındaki yangın sayısının yıllık ortalaması 231 iken 2021'de yangın sayısı ortalama az bir artışla 2793 olarak yer alıyor. Rapor yangın sayısının fazla artmamasına karşılık yanan alanlardaki yüksek artışı rakamlarla ortaya koyuyor. Buna göre 2011-2020 arasında Türkiye'de toplam 9095 hektar alan yanarken 2021 yılında ise yanan toplam alan 139.505 hektar oldu. Rapora göre 2021 yılında Avrupa'da en çok alan yanan yerlerin başında Türkiye var. Türkiye ise yanan orman alanı olarak İtalya takip etti. Türkiye'de sağlanan resmi verilerle hazırlanan bu rapor Türkiye'deki yangınların %91'inin insan faaliyetleri nedeniyle çıktığını belirtiyor. Tabii insan faaliyetiyle çıkıyor ama iklim değişikliğiyle de yayılıyor. Çünkü kuraklık, rüzgarlar afetler iklim değişikliğinin bir parçası. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İz Tuzu Kumsalı'nda bu sezon nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları yani karetta karettaların oluşturduğu 438 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 12 bin yavru mavi sularla buluştu. Is tuzu plajında Mayıs ve Haziran ayında başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları denize doğru koştu. Karata karataların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi yani Dekamer var ve önlemler alıyor görevliler de sahilleri gözetliyor. Dekamer proje yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska. Anadolu Ajansı muhabirini İstuzu Kumsal'ın da bu yıl gönüllülerin ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda önemli veriler elde ettiklerini söyledi. Yıl içerisinde ekiplerin çok sayıda yaralı deniz kaplumbağasını yani karetta karetta'yı tedavi ettiğini belirten Kaska bunların arasında yeşil ve iri baş deniz kaplumbağalarının da önemli olduğunu dile getirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2020'de başlayıp 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınına direnen Selçuklu kervan yolu yanan ağaçları kesmekle görevlendirilen şirketlerin devasa araçlarının tekerlekleri altında tahrip oldu. Yolun üzerinden geçerken yolu mahvettiler. İşte makinelerin tekerlekleri Roma ve Selçuklu döneminde kervan yolu olarak kullanılan yolun 4 kilometrelik bölümünü yok etti. Antalya Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Tuncer Koç bölgede yaşanan tahribatı görüntüledi. Acil önlem alınması gerektiğini kaydeden Koç aksi halde yıllara meydan okuyan kervan yolunun kalan kısmının da tomrukçular nedeniyle yok edileceğini söyledi. Koç bölgede yaşanan büyük orman yangınından sonra yanan ağaçları ve ormanlık alanı temizleme ihalesi alanlar 3 tane daha fazla tomruk uğruna binlerce yıllık tarihi yok etti. Güzergah üzerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Selçuklu Kervan Kervanyolu Ekoturizm Alanı Doğa Yürüyüş Parkuru tabelaları asılı oysa. Bu uyarıya rağmen devasa büyüklükteki kamyonlar ve iş makineleri tarihi yol üzerinden tomruk toplamak için yanan ağaçları kesmek için ilerliyor. Tarih göz göz göre göre yok oluyor. Bu ayıp filan değil. Resmen rezalet diyor. Koç, doğa yürüyüşü yaptık ama yol yok olmuş ve yok olmaya devam ediyor. Diğer en önemli kısmı da yok olmadan hızla harekete geçirmeli ve önlem alınmalı. Kesimler hızla devam ediyor. Roma çağı ve Selçuklu döneminin en önemli kervan yolunun 4 kilometresi yok edilmiş durumda diye feryat ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankal